arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmek üzere bir elmanlı tefsiri okumalarına bir sohbetine daha başlıyoruz Rabbimiz aklımıza fikrimize kalbimize açıklık versin inşallah. zihnimizin kapılarını kalbimizin kapılarını kendi kelamına açık kılsın ee, onun razı olacağı şekilde layıkı ve çile anlamayı <gülüyor> ve en güzel şekilde anlatabilmeyi nasip etsin ama hedef anlatmak değildir yani anlamaktan birinci hedef yaşamaktır arkadaşlar onunla amel etmektir onunla ahlaklanmaktır amel etmenin bir adım ötesi onu ahlak haline getirmek ahlak haline gelmesi ne demektir yani e, Cenab-ı Hakk'ın bizden murad ettiği herhangi bir şeyin bizim ahlakımız haline gelmesi demek artık zorlanmadan ona şimdilerde işte e, yabancı lisanın e, hakimiyetinden sonra spontan diyorlar yani böyle kendiliğinden hiç zorlamaya gerek kalmadan kendi kendimizi kontrol etmeye gerek kalmadan kendiliğinden e, bizden güzelliklerin sadır olması ve kötülüklerden kaçınmanın, yanlışlardan kaçınmanın da kendiliğinden olması demek. Asıl hedef bunlardır arkadaşlar. Şimdi doğrusunu isterseniz biraz böyle hayretle biraz da işin bu noktaya varacağını düşünerek böyle e, ibretle yani bakıyorum şimdi mesela her yerde herkes hepimiz yani biz sizi söylemiyorum biz her yerde sürekli bir şeyler anlatmaya başladık e, zamanında <gülüyor> vakti zamanında sosyal medyada bulunduğumuz için e, bize böyle e, biraz da tahfif nazarıyla bakanlar da e, arkadaşlarımız da tabii bu zorunluluktan ötürü hemen bir kendilerine mecra bulmaya bir gayretler içerisine girmeye başladılar doğru olan da odur yani takdir ederek söylüyorum haddim olmasa da Dolayısıyla gene söz çoğaldı yani bakın e, arkadaşlar ben e, belki de kendim hani 30 yıldır e, artık bu işi yaptığım için ve çok fazla konuştuğumu düşündüğüm için e, bu duygulara kapılıyorum bilmiyorum ama acizane kanaatim çağımızda arkadaşlar e, amelin yerini, ahlakın yerine sözün aldığını ve adeta beynimizin de yani bir şeyi konuşmuşsak yapmışız gibi mutlu oluyoruz, onun gereğini yapmışız gibi mutlu oluyoruz. Halbuki yani konuşmak hiçbir şey arkadaşlar, hiçbir şey bak size söylüyorum hani tebliğ ve emri marfu bir tarafa bırakırsak bir şeyi sadece konuşmak hiçbir şey değil. Yani bir kıymeti harbiyesi yok, ee, eğer onu bir ahlak haline getirmemişsek bir e, güzel bir davranış güzel kalıcı bir davranış haline getirmemişsek bir de beynimizin de e, yani bu tamamen bir sezgi bilimsel değil şu anda söyleyeceğim şey beynimizin de bize bir oyun oynadığını düşünüyorum yani faraza mesela işte sağlıklı beslenmeden konuşmuşsak bir iki saat ya da birkaç post paylaşmışsak instagramda şurada burada efendim böyle sağlıklı beslendiğimiz gibi bir hisse kapılıyoruz yani sağlıklı beslenme konusunda biz gerekeni yapıyormuşuz gibi bir hisse kapılıyoruz işte minimalizmden anlatanlar işte ne bileyim şimdi minimalizm moda eskiden bunun adı bir lokma bir hırkaydı yani bu eskiden biri vardı arkadaşlar bizim kültürümüzde de vardı hatta öyle de bir hatıram vardır bir yazar vakti zamanında bu konuları anlatırdı işte sade olmak, sade yaşamak, yetinmek elindekiyle yetinmek böyle çok e, takip etmemek hani dünyadaki o tüketim çılgınlığının içine çok girmemek vesaire. Sonra bir vesileyle e, yani ben, ben de gencim o zaman işte bütün evimizi barkımızı her şeyimizi ona göre tanzim ettik yani böyle söyleniyor ve bu doğru, doğru olan bu diye e, bir vesileyle o yazarın e, evine gitmemiz icap etti arkadaşlar. Neredeyse Victoria Çağ gibi döşenmişti. Dolayısıyla e, yani yazmanın, konuşmanın e, üzerine bir şeylerin sohbet etmenin işte bir şeylerle ilgili bazı paylaşımlarda bulunmanın e, bir amel gibi sayıldığı e, kanaatindeyim. Bizim bizim zihnimizin bizi böyle kandırdığı nefsimizin daha doğrusu bizi böyle kandırdığı kanaatindeyim. O yüzden de e, çok konuşmanın yani bir şey haddini aştığında zıttına inkılap eder diyor ya. yani bir şey çok çok çok çok çok çok duyduğunuz zaman da değerini yitiriyor. Mesela o yüzden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle çok konuşmuyor biliyor musunuz? Yani sahabe gözünün içine bakıyor arkadaşlar. Başlarında kuş varmış gibi dinliyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırsat kollardı diyor sahabe. Yani en uygun zamanı, en doğru zamanı karşısındaki muhatabının ilgisi açısından, efendim öğrenmesi açısından en doğru zamanı kollardı diyor. Biz biraz böyle çokluk çağı ya bizim şu çağımız her şeyin çok çok yapıldığı işte böyle tefsirlerin de çok çok yapıldığı bir çağdayız arkadaşlar. Böyle kendimi bazen hani onu sizinle paylaşmak istedim. Ee, böyle e, bir oyunun içerisinde bir evcilik oynar gibi e, işte e, böyle böyle vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Öyle bir hissiyata kapılıyorum. İnşallah Rabbimiz içimizde ihlaslı olanlar vardır. Vaktini bu saatini ayırıp burada bizi dinlerken çok samimi, çok niyeti çok samimi, ihlası çok kuvvetli. Efendim gerçekten öğrenmek, yaşamak için dinleyenler vardır. Onların hürmetine inşallah bu çalışmalarımızı bereketlendirsin. Ve böyle hani ben söyledim sen dinledin. İşte sonra herkes kendi yoluna şeklinde e, boşa giden ve kendimizi hani mutlu hissettiğimiz evet çok mutlu oldum bugün de tefsir okuduk falan diye böyle sadece elimizde kalanın bu olmaması gerekiyor yani inşallah o içimizdeki ihlaslılar hürmetine Cenab-ı Hak da bize e, güzel neticeler lütfetsin şimdi biz neredeyiz arkadaşlar Haç suresi e, 25. ayet-i kerimeden 37. ayet-i kerimeye kadar olan bölümü e, okuyacağız demiştik bu bölümü seçmiştik Hac sonrasından ve 28. ayete kadar olan kısmın tefsirini de okumuştuk. Fakat belki ilk defa dinleyenler olur. Hatta e, hep dinleseniz bile zihninizdeki irtibat kopmuş olur. İlk üç ayetin hiç olmazsa mealini e, Elmalı Hamdi Hazır'dan size aktarayım. E, ondan sonra konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle başlıyor arkadaşlar. İnnen ledine keferu. وَيَا سُدُونَا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ إِنَّ فِيهِ بالباط şu kimseler ki küfrettiler el malıdan okuyayım hem onun söyleyişine kulaklarımız iyice aşina olsun ama şunlar ki küfrettiler hem Allah yolundan ve o mescidi haramdan men ediyorlardı ki, ediyorlar ki biz onu mukim ve misafir içinde müsavi olmak üzere umum insanlar için yapmışız yani e, öyle bir mescitten insanları men ediyorlar ki bütün insanlığın mescidi sadece bir şehrin oranın halkının mescidi değil bütün insanlığın mescidi ister orada mukim olsun ister dışarıdan gelsin herkesin olan bütün insanlığın olan o mescitten insanları men ediyorlar burada e, özellikle de Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemi düşünecek olursak aklımıza ilk gelen e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk umre ziyaretinde hudeybiyeden geri çevrilmesi hadisesidir arkadaşlar ilk kastedilen sonra hemen yürit fihi bir ilhadin bizulmen muziqhu min elim. Her kim ki o Mescid-i Haram'da, o Kabe'de zulüm ve ilhat ile bir irade ederse, yani birine haksızlık yapmayı, orada bir sapkınlık, bir taşkınlık yapmayı irade ederse ona muhakkak elim bir azat tattırırız. 25. ayet böyle. Bunun tefsirini de okuduk arkadaşlar. Sonra ee, hemen geriye dönüyor mezedin inşa edildiği vakte geliyor ee, ve orayı bize hatırlatıyor 26. ayet ve ibe wana li İbrahim e mekân biz İbrahim'e beytin mekanını hazırladığımızda, Elman'ın ifadelerini okuyayım. Hem unutma o vakti ki o beytin yerini İbrahim'e şöyle diye hazırlamıştık. Şöyle diye çünkü arkasından li ile başlayacak. Yani niçin o beytin yerinin niçin hazırlandığını da açıklıyor Cenabı. Sakın bana hiçbir şeyi şirk koşma ve beytimi dolaşanlar ve duranlar ve rükûya secdeye varanlar için tertemiz et diye beytin yerini İbrahim'e hazırlamıştık diyor. Arkadaşlar işte buradaki temizlik meselesinin maddi manevi olduğunu, e, oraya gelenlerin Allah'ın misafirleri olduğunu ve oranın oranın e, vazifelilerinin bütün o gelenlere kendi misafirleri gibi davranmaları gerektiğini falan okumuştuk 28. ayette. E, sonra arkadaşlar 29. ayette ve eddin finnasi bilhaji. Şimdi bugün buradan devam edeceğiz. İnsanlar içinde haccı ilan et. Ye'tuke ricalen ve ila kulli damin ya'tun. Yatun. Yati min kulli amik diyor Rabbimiz. Şimdi biz buradan efendim e, başlayacağız arkadaşlar. Tekrar. E, orayı hazır insanlar içinde hacci ilan et. Ye'tuke ricalen. Yaya olarak ve alâ kulli dhamirin veyahut da efendim bineklerin üzerinde gelsinler yetine minkulli kulli feccin amik en derin vadilerden yani dünyanın her köşesinden akla hayale gelmeyen köşelerinden binekler üzerinde tabi burada deveden bahsediliyor arık develer diye geçiyor arkadaşlar arık deve Türkçede de kullanılan bir şey çünkü benim annem okur yazar dahi değil bu arık kelimesini kullandığını duydum geçenlerde eee Şöyle dedi, kış çok uzun sürdüğünde artık baharda böyle hani hala kış şartları devam ediyor. Halbuki bahar gelmiş. Annem dedi ki, bu havalarda dedi, arık öküzler ölür dedi. Şimdi annem okur yazar olmadığı için okur yazar olmayan insanlar arkadaşlar, bir de çok böyle televizyon şu bu seyretmiyorsa dışarıdan duymadı bu kelimeyi. Yani bu kelimeyi kendi çocukluğundan, kendi dilini öğrendiği köyünden biliyor. Efendim ne demek dedim arık öküz dedim. İşte zayıf. Yani genetik veya işte bir takım beslenmeyle ilgili zayıflıklar taşıyorsa bir hayvan artık kışı çıkaramaz. Kışta çok uzun sürünce kışı çıkaramaz. Baharda arık olan hayvanlar ölür dedi. Burada da arık develer üzerinde diyor. Baktım yine sözlüğe arık arkadaşlar zayıf demek. Peki niye hacılar zayıf develer üzerinde gelsinler ki? Hani Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neden Allah arık develer dedi? Çünkü arkadaşlar biz şimdi tabii hacca gitmek deyince bugün ne biliyoruz arkadaşlar? Buradan biliyorsunuz uçağa hop 4 saat sonra 3 saat sonra oradasınız. Böyle biliyoruz. İşte hele kısa dönem gitmişseniz işte bir hafta 10 gün içinde hacı Hacınızı da tamamlıyorsunuz, tekrar uçağa biniyorsunuz ve geliyorsunuz. Arkadaşlar hacca gitmek o eskiden hacca gitmenin e, seremonileri yani köylerde, kasabalarda hacca giden birinin uğurlanması, karşılanması, artık ondan sonraki hayatı boyunca haccın ve hacı olmanın bir ünvan olması ve ondan beklenen bir ahlak, onun toplumda bir statüsünün olması, birine hacı diye hitap etmenin yani ben e, kulaklarımla duyuyorum mesela kendi anne babaları bir ile hacı olduktan sonra artık anne baba demeyi bırakıyorlar hacı anne hacı baba diyorlar veya sadece hacı diyorlar Anadolu'da hala e, haccın kıymetinden kaynaklanıyor ve o insana biçilen misyondan kaynaklanıyor Tabii ki yani bugün de siz işte uçağa binip gidip 10 gün içinde hacı olup gelip geldiğinizde gene aynı haçtır ama arkadaşlar altı ay e, gitmek gibi değil yani develerin üzerinde işte kafilelerle kervanlarla çeşit çeşit e, tehlikelerle karşılaşarak bütün o her yeri duyumsayarak arkadaşlar yani hissederek yaşayarak işte Konya'dan başlayıp Urfa'dan efendim Irak'tan Bağdat'tan Şam'dan gece gece bütün evliya türbelerini e, peygamber kabirlerini ziyaret ede ede e, gitmek işte geceleri e, o çöllerde yazdık Yatmak, kalkmak, işte her seferinde, her konaklama yerinde bütün o yüklerini çözüp, işte ee, ateşlerini yakıp yemeklerini pişirmek yani dolayısıyla zayıflıyor hayvanlar. Hani uzun yoldan geldiğini ifade ediyor, arık arık develer üzerinde demek. Gelsinler, bunu niçin yapsınlar? Yani niçin gelsinler? Sebebi hikmetini söylüyor Rabbimiz. Liş hedu menafi alehum kendilerine ait birçok menfaatlere şahit olsunlar. Bu şekilde gelerek. Yani e, eski dönemde daha doğrusu yakın zamana kadar yakın zamana kadar arkadaşlar e, hacca gitmenin bütün o zorluklarını düşünün yüzlerce yıl insanlar bu şartlarda hacca gittiler. E, niçin yapacaklar? Bu zorlukları niçin göze alacaklar? Çünkü bir takım menfaatler var onlar için diyor. Haccın hikmetleri olan bu menfaatler Maide suresinde 77. ayette arkadaşlar Ca'alallahu'l-Ka'betel-Beytel-Harame kıyamen lin-nase diye geçiyor. Ee, efendim, ve efendim veyetagune fadlen min rabbihim ve ridvana e, buyuruyor Rabbimiz. Yani e, Kabe'yi biz insanlığı ayakta tutan bir yer kıldık diye. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri deniyor buna. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir başka yerde Maide suresi 77. ayette. Burada bahsedilen şu anda Hac suresinin 28. ayetinde bahsedilen e, menfaatlerin, faydaların yani insanlar neyi elde etmiş olacaklar hacca giderek bir takım menfaatler gözlemleyecekler. Kendi hayırlarına olan, kendi faydalarına olan bir şeyler gözlemleyecekler. Nedir onlar? İşte insanlığı ayakta tutan şeyler. Ee, arkadaşlar tabii burada beni aşıyor bunları yorumlamak. Ee, gerçekten hem e, coğrafya bilmek lazım. Hem Kabe'nin tarihini bilmek lazım. Oradaki manevi boyutları bilmek lazım. İnşallah Gazali'de haç bahsinden işte size söylemiştim okursunuz. E, i̇bn Arabi'ye, diğer Sufilerin nasıl baktıklarına, orada ne gibi menfaatlerre şahit olduklarına bakmak lazım. E, acizane kanaatim ben hani ilkokul düzeyinde daha bu işleri anlatıyorum size. E, efendim e, acizane kanaatim. Sadece Sadece bu kadar büyük bir yolculuğu başarmış olmak bile insan için çok büyük bir menfaati arkadaşlar. Yani gidiyorsunuz, e, bizim bile yani ben bir e, iki umre bir haç yaptım. E, bu kadarcık bir tecrübede bile ne kadar hatıralar biriktiriyorsunuz. Neler neler Allah Teala size gösteriyor. Nelerle karşılaştırıyor. E, mesela bir, birkaç tane var da bir tanesini söyleyeyim. Şimdi bu Arafat'a inmek Çıkmak arkadaşlar en lüks şartlarda bile gitmiş olsanız en pahalı en hani böyle iyi hizmet yapılan e, kutularla bile gitmiş olsanız Arafat'a çıkmak inmek ve o şeytan taşlama arkadaşlar zahmetli bir şeydir. Şimdi bize dediler ki. Ben 99'da gittim hacca. Dediler ki Arafat'ta size kumanya verilecek. Bir gece orada kalacaksınız ama kumanya verilecek. Dolayısıyla yanınıza hiç yük olacak bir şey almayın. Arkadaşlar sadece Arafat'ta kalacağı bir gece için minik yanak yastığı hazırlamış insanlar. Yani gördüm ben bunları çünkü o ile beraber yürüdüm. Minik yanak yastıkları, işte sarmalar... Ondan sonra ne bileyim bir takım börekler, çörekler, bir takım şeyler böyle e, teferruatlı, işte havlusu, işte abdest alacak havlu, kurulancak havlusu, terliği, her neyse yani. Koca koca çantalar, arafat çantaları var arkadaşlar. Şimdi ilk önce e, tabii bir de idmansızız. E, yani yük mü taşımış? hayatında yürümüş mü? işte 5 15 20 kilometre yürümüş mü mesela böyle mola vermeden hani yavaş yavaş da olsa. Arkadaşlar o çantaları yüklendiler bu teyzeler. Tabii bir süre sonra kafilenin en arkasında kalmaya başladılar. Ee, ister istemez onları kaybetmemek için bütün kafile yavaşlamaya başladı. Ee, yavaşlamasın diye bunları kaybetmeyelim başımıza büyük bir iş açılmasın diye onların çantalarını sırayla taşımaya başladık yani mesela benim oradaki gözlemim arkadaşlar yol almak istiyorsan yükünü azaltacaksın yani hayatta yol almak istiyorsan yükünü azaltacaksın bunu bana başka hiçbir yer bu kadar açık ve e, hani gözümün içine sokarak göstermezdi ee, mesela çok sorulan sorulardan biridir işte özellikle e, evde bir yardımcısı yoksa imkanları kısıtlıysa her işini kendisi yapmak durumundaysa bir kadın nasıl okuyacak nasıl çalışacak yeni bir araştırmadan bahsettiler Türkiye çapında bir araştırma arkadaşlar e, kadınların çalışmasını istiyor babaları kocaları işte evdeki diğer herkes fakat e, kadınların evdeki görevlerine yardım etmek istemiyor. Yani kadınlarımız okusunlar, çalışsınlar, ilerlesinler istiyorlar. Ama evdeki sorumluluklarına biz bir el atalım istemiyorlar. Yani istiyorlar ki kadınlar hem kadınların işini yapsın hem erkeklerin işini yapsın. Yani böyle istiyorlar. Dolayısıyla bir de düşünün ki sizin biraz teferruatlı yaşayan bir insan olduğunuzu düşünün. Tabii ki arkadaşlar sizin sadece yemeğiniz her gün yani karnınızı doyuş, doyurma gibi biyolojik bir iş bile 3-4 saatinizi alıyorsa her gün. Şimdi i̇şte giyiminiz çok tefer misafirleriniz çok tefer evinizin eşyası dekorasyonu bunların bakımı temizliği çok tefer ise, işte çocuklarınızın jilet gibi olmasını istiyorsanız her zaman her şeyin çok düzenli olmasını istiyorsanız yani ne yapıyorsunuz bakın yük mü yüklüyorsunuz sırtınıza. Sırtınıza yüklediğiniz yükler arttıkça arkadaşlar e, yol almanız azalacaktır. Yani Mesela haçtaki sadece o olayla daha kişisel tecrübelerim de var tabii de onları burada paylaşmak istemiyorum. E, haç hatıralarına rastlarsanız mutlaka okuyun. Kimin olursa olsun arkadaşlar. Çok öğreticidir. Bir de dinleyin. yani O hac hatıralarından belki bir belgesel gibi bir şey yapmak lazım. Gençlere çok güzel işler düşüyor. Yani bakın yaşlılarımız birer birer gidiyorlar arkadaşlar. Onların e, yaşadığı hacları hiçbirimiz artık yaşamayacağız. Yani otobüsle gidenler mesela hacca günlerce işte o otobüs bozulur çölün ortasında kalırsın. Günlerce kalırsın. Hani ne neler yaşamışlar, neler olmuş e, diye böyle dinlemek lazım. Bu arada e, tahdis Nimet kabilinden e, Nevin Meri hocamızın Ayşe, e, Hümeyra Öktem'in hatıratından da bahsetmiş olalım. E, efendim bir de Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratında da var. E, o kamyonun sırtında, kamyonun üstünde gitmek. E, arkadaşlar mesela Mekke'den Medine'ye veya Medine'den Mekke'ye otobüsle gitmek bile Ö acayip öğretici bir şey arkadaşlar. Yani oradan oraya uçakla gittiğinizde bile tecrübeniz azalıyor yani. Ee, ayrıca bu uçakla gitme meselesi e, tekrar e, masaya yatırılacak diye düşünüyorum dünyada geçen gün dinlediğim bir uzman yani bu doğal felaketlerin e, azalmasını istiyorsak efendim uçak kullanımlarını azaltmamız gerekiyor çünkü doğaya en çok zarar veren iklimi en çok bozan şeylerden bir tanesi de sanayide sanayide karbon tüketimi ya yani karbon üretimi sanırım yanlış kullanmıyorum inşallah e, doğaya karbon savunumunun azaltılmasında e, uzak yerlere çok çok gitmeyi bırakmamız gerektiğini söylemişti ekranlardan dolayısıyla ee, o zaman ne olacak? Bakın bir yere gitmek ne kadar kıymetli olacak göreceksiniz. Peki öyle bir gün gelmeyecek de çünkü biz sonuna kadar yani hep beraber e, dünyanın fitilini çekeceğiz ve e, tutuşturacağız. Ve hep beraber e, son ana kadar onun nasıl tüketiriz? Niye? Çünkü ben merkezliyiz arkadaşlar. Ben rahat edeyim de sonrasında ne olursa olsun. Ben istediğim gibi yiyeyim, istediğim gibi giyeyim de sonrası Allah Kerim yani veyahut da işte ne olursa olsun böyle yani buna bilinçlisi de böyle bakıyor bilinçsizi de böyle bakıyor inananı da böyle bakıyor inanmayanı da böyle bakıyor kısa akıl diyoruz biz buna yani uzun vadeye ermeyen akıl şu andaki hazzını konforunu düşünen akıl işte birçok birçok menfaatler var e, oralarda yani arkadaşlar mesela Arafat'ta bulunmazsanız o saat içerisinde haccınız olmuyor yani baygın bile olsanız, yani sizi ambulansla getirip orada biraz durmanız gerekiyor. Tekrar havadan bile olsa yani, bir helikopterin içerisinde bile olsa, o 24 saatin içinde, o sürenin içinde yani vakfet süresi içerisinde sizin orada bulunmanız gerekiyor. Acaba orada ne var da bizim orada bulunmamız gerekiyor arkadaşlar? Bazı e, akıllılar, işte bu haccı yeniden düzenleyelim. İşte yayalım, hep aynı saatte, hep aynı tarihte gidilmesin. Yani Hristiyanların, Yahudilerin kendi ibadetlerini tarih içerisinde dönüştürmeleri gibi. Çünkü çok ilginç gelmişti bana mesela Hristiyanlıkta da abdest var. En son indirgene indirgene kiliseye girerken kutsal suya parmağını batırmaya indirgenmiş yani. Ee, bunun gibi e, sosyal e, hadiselerde yaptığımız içtihatlar allah Teala o alanı bize bırakıyor ama ibadetler Cenab-ı Hakk'ın e, belirlediği ve e, bizim Rabbimizle ilişkimizi düzenleyen, e, formlar olduğu için orada bizim bir revizyon, bir yenilik yapma şansımız yok arkadaşlar. Yani orada bir içtihat yapamayız. Ona rağmen bazıları işte iyice çok cesaretle efendim hacın yeniden düzenlenmesi, izdiham olmasın, işte karışıklık olmasın, insanlar bu kadar kalabalık aynı anda orada olmasın. Ama belki de bu kadar kalabalık orada olmamız gerekiyor yani o menfaatin, oradaki o faydanın elde edilebilmesi için. Bu dönem için söyleyebilirim söylemiyorum arkadaşlar. Dünyada bakın bu 40. falanmış galiba. Yani tam sayı, 40 civarında bir sayı okudum geçende. Haccın yapılmadığı seneler. Daha önce de olmuş bu. Yeni bir şey değil. Arkadaşlar tabii ki e, yani hoşumuza gitmiyor. Tabii ki çok üzülüyoruz. Tabii ki e, muzları biz Acaba hani e, insana arkadaşlar şöyle benim aklıma ilk geleni söyleyeyim e, bu da bir tahlile ihtiyaç bak, duyuyor e, ama Arkadaşlar acaba hani ne yaptık da bu liyakat bizden alındı, ne yaptık da bu nimet bizden alındı diye düşünmek lazım. Yani kendimize böyle de bakmak lazım. Ama böyle kriz dönemlerinde arkadaşlar çeşitli vesilelerle gücüm yettiğince her yerde bunu söylüyorum. Kriz dönemlerinde itaati tamme şarttır arkadaşlar. Savaş anında komutanın emirlerini sorgulayamaz. Yani çünkü oradaki sorgulama o planlama anında, eğitim döneminde, hazırlık aşamasında orada fikir beyan et. Mesela Peygamberimiz Bedir'e ordusunu getirdiğinde e, yerleştiriyor, daha savaş başlamamış, düşman daha yok. E, Hubab bin Münzir değil mi ismini öğrendim sonunda. Geliyor diyor ki ya Resulallah buraya sen mi diyor seçtin diyor burayı diyor yoksa diyor Allah'ın emri mi? Ben diyor seçtim ama o zaman yanlış diyor çünkü böyle durursak diyor su kuyuları düşmanla bizim aramızda kalır onlar da istifade ederler mukavemetleri artar. Biz kuyuları arkamıza almalıyız yani kuyuların ön tarafına geçmeliyiz ki düşman suya bizim iznimiz olmadan ulaşamasın böylece direnci kırılsın diyor. Ve doğru söyledin diyor Peygamberimiz. Kalkıp ordusunu tekrar yeniden yerleşiyor. Ama savaş başladıktan sonra emri sorgulayamazsınız. Bunun örneği de Uhud Savaşı'nda e, bu tepeden asla ayrılmayacaksınız emrine uymamalarıdır e, bazı sahabenin. Dolayısıyla e, arkadaşlar böyle kriz anlarında, kriz yönetimi sırasında e, eğer siz danışma kurulundaysanız, eğer sizin gerçekten bir fikriniz, bir bilginiz varsa usulünce, iletirsiniz e, karar mekanizmalarına ama onun dışında alınan kararlara uymak zorundasınız arkadaşlar. Yani e, alınan kararlara uymamanız yani bir, bir ne denir ona dere geçerken yani bir düşmanla savaşırken bir hastalıkla mücadele ederken orada size söyleneni ya bu çok saçma bunu niye yapıyoruz ki demeniz işte orada e, meşhur bir söz var bir mıh bir savaş kaybettirir diyor yani bir kişinin ihmali, bir kişinin tutması gereken bir yeri tutmaması savaşta veyahut da işte burada hastalıkta bir kişinin aman bana bir şey olmaz demesi değil mi ee, nasıl hesap vereceğiz arkadaşlar yani dün akşam e, Türkiye'deki arkadaşlara sorumluluk konusunu anlattım yani bu sorumluluk üzerinde biraz düşündüğünüzde nasıl hesap vereceğiz eğer benim ihmalim yüzünden 5-10 e, kişi hastalanmışsa ve bu hastalıkların bir kısmı çok ağır seyretmişse hiç vefatı söylemiyorum bile bakın. Benim yüzümden bir kişi ölmüşse demiyorum bile. Bunlar yoğun bakımlarda çok acılar çileler çekmişlerse ve devlet benim bulaştırdığım o hastalıkları tedavi edebilmek için şu kadar yetim malından paralar harcamışsa ben nasıl hesap vereceğim arkadaşlar? nasıl hesap vereceğim? Onun için e, haç işte bize bu terbiyeyi öğretiyor. Seni, senin bir kafilen var, bu kafilenin başında biri var ve bunlar baş başa bağlı danışmalarla hareket ediyorlar. ehline danışarak efendim fakihler var. Fakihlerin görüşleri alınıyor. Her dönemde hacta bir özel e, sıkıntı var. Bazı zaman taş, e, şeytan taşlamak sıkıntılı olabilir. Bazı zaman o arafattan nakiller sıkıntılı olabilir. Böyle durumlar alınan kararlara uymanız gerekir arkadaşlar. Uymanız gerekir. Bunun bir eğitimidir. Ve çok ilginç, Kur'an-ı Kerim'de haccın anlatıldığı yerlerle cihat ayetleri iç içedir arkadaşlar. Bakın, bütün hac anlatılan yerlerde hemen arkasında, önünde, içinde cihattan bahsedilir. Çünkü o da, yani adeta haç bir emir komuta zinciri içerisinde yürütülen bir hareket olması itibariyle insanı hayat boyu cihada hazırlayan bir ibadettir diye düşünüyorum. Sosyal yönünün çok kuvvetli olduğunu artık onları burada söylemeye ihtiyaç duymuyoruz. İbni Abbas'tan rivayet olunduğu üzere bu, men bu menfaatler yani haccın bize sağlayacağı faydalar hem dünyevi hem uhrevidir. Uhrevi menfaat mağfiret. Allah'ın affı. Çünkü ne diyor? Anasından doğduğu gibidir diyor peygamberimiz. Kabul olunmuş bir haç. Yapan kişi anasından doğduğu günkü gibi hayata yeniden başlar. Mağfuret ve rıdvan Allah'ın rızasını kazanmak. dünyevi olarak da müşahede-i şeairle, şeair yani o haccın sembolleri demektir. İşte şeytanı taşlıyoruz. Orada bir direğe taş atıyoruz aslında. O yüzden Ali Şeriatin'in haç kitabını mutlaka okuyun. İşte Gazali'den haç bölümünü mutlaka oku özellikle sufilerin bu konuda yazdıklarını çünkü onlar oradaki o sembolleri çok güzel yorumluyorlar arkadaşlar. Bu şeya müşahede ederek yani işte Kabe'nin etrafında dönmek yani. Bir ev var arkadaşlar çok ilginç. O da o da ilginç penceresiz. Penceresiz. Dışarıya kapalı, içeriye açık. Yani Kabe'nin penceresiz olması size ilginç gelmiyor mu yani? Bir bina penceresi olmayan efendim köşesinde bir taş var bir taşa selam veriyoruz yani baştan sona ilk hareketten son harekete kadar işte saçınızı kesmeniz oraya varıncaya kadar hepsi Allah'ın şairi yani sembolleri bu şairleri gözlemleyerek irfani irfani dediği tasavvufi ahlaki, ticari içtimai bir takım menafi Faydalar vardır. Bu menafi'a hazır olsunlar. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Ve yani haccın şu anda e, sebebini anlatıyor. Yani insanları hacca davet et. Her dünyanın her köşesinden uzak uzak vadilerden gelsinler. E, arık develer üzerinde yani zayıf develer üzerinde gelsinler. Kendilerine ait olan faydaları gözlemlemek için. Ve kudretim Allah'ı fi ayamin ma'lumatin ala ma en'am kendilerine merzuk kıldığı en'am en'am hayvanlar demek hayvanlar üzerine sayılı günlerde Allah'ın ismini zikretsinler diye yani bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber diyerek Allah için kurban kessinler diye Arkadaşlar yani Allah'ın ismini zikretsinler. Malum günlerde Allah'ın ismini zikretsinler. Çünkü Allah onları hayvanlarla rızıklandırdı. Ee, burada kurban kesmeye doğrudan bir e, işaret var, emir var. Bu da arkadaşlar bu sayılı günler hangi günlerdir? Bunu e, biraz tartışıyor. Elmalı Hamdiyazır kendi kanaatini de söyleyecek. Önce konuya şuradan başlıyor. Behimetül enam, deve, sığır, koyun, keçidir. Sure-i Maide'nin başına ve sure Enam'ın Ahirine bak bu konuda diyor. Yani kurban meselesiyle ilgili. Bunlar da hangileriymiş? Maide suresinin birinci ayeti En'am suresinin 143 ve 144. ayetlere bakın diyor. Efendim hac ayetlerinde Eyyami ma'dudat, Eyyami teşrik Bu da sureyi Bakara'da geçiyor. Efendim Eyyami ma'lumat e, Yani e, hac ayetlerinde Eyyami ma'dudat, Eyyami teşriktir. Teşrik dediği, yani bu tekbir getirdiğimiz günler var ya, e, Kurban Bayramı'nda. E, Arefe günü başlıyoruz, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe kadar. işte o günlere, eyyam-ı mağdudatta Allah'ı zikret emrinin e, karşılığı olarak biz o günlerde beş vakit namazdan sonra, farzlardan sonra tekbir getiriyoruz. Eyyam-ı malumat ise bilinen günler diye burada geçen, Evet Kur'an-ı Kerim'de fi'i Bilinen günlerde Allah'ın ismini zikret ifadesi ise Aşr-ı veya Eyyam-ı Nahir'dir. Aşr-ı zilhicce ne? Zilhijcen ilk 10 günü. Veya Eyyam-ı Nahir. Eyyam-ı kurban kurban kesilen günler. Kurban Bayramı'nda kurban kesilen günler. Yani 4 gün. Zira şimdi bu konuda farklı görüşler var. Elm Allah'ım yazır bunu değerlendirecek. Yalnız önce şunu söyleyeyim size. Müfessirlerin çoğunluğu arkadaşlar malum günlerde Allah'ı zikret ifadesine yani ve kurus ve yed kurus fi eyyam ma'lumat mal bilinen günlerde Allah'ın isimlerini zikretsinler diye e, açıklamıştı mefulülleh yani sebep bildirirken bunu bildirmişti. Böyle söylemiştir Rabbimiz. Buradaki eyyami malumatın zilhiccenin ilk 10 günü olduğunu söylüyor. Müfessirlerin büyük çoğunluğu. Yani bu günlerde Allah'ı zikretmeyi Allah'a ibadeti artırmamız gereken günler. Efendim bir başka ayet-i kerimede ve hadis-i şeriflerde biliyorsunuz Ramazan'ın son 10 gününden bahsedilir. Bu benim çok ilgimi çeker her zaman arkadaşlar kadınlar olarak. E, dikkat edin bu e, Kur'an-ı Kerim'de veleyalin aşrin diye geçiyor. İşte 10 geceye yemin olsun ki bu 10 gece hangi gece? Zilhicce'nin ilk 10 gecesi ve Ramazan'ın son 10 gecesi diyenler var. E, diyelim ki onlar haklı, o yorumlar haklı. E, o zaman Arkadaşlar bir sene içerisinde iki tane on gün özel bir kıymetle öne çıkarılmış oluyor. Bu da Kurban Bayramı'ndan önceki on gün ve Ramazan Bayramı'ndan önceki on gündür. Yani ikisi de bayram öncesine geliyor. Bir de ilginç olan arkadaşlar bu on günler o kadar kıymetlidir ki o on günü Allah bize lütfetti diye sonunda bayram yapıyoruz. Hani böyle bile yorumlanabilir öyle bile yorumlanabilir. Şimdi arkadaşlar, işte oturup kendimize bakmamız lazım. Bu 10 günleri biz neyle geçiriyoruz diye. Yani bu bayramın e, bizim zihnimizdeki yeri, kutlama anlayışımız, yani bizim kutlama anlayışımızın değişmesi gerekir Geçen gün bir hoca değişmesi demeyelim de o çok zor bir şey. Yani gözden geçirmeliyiz, kutlama anlayışımızı gözden geçirmeliyiz. Geçen de bir e, konferans dinliyorum, işte e, dedi ki işte insanları kınayıp kınamamak filan ondan bahsedilirken yani dedi ki işte doğum günlerini kutluyoruz dedi hocamız ben de aynı fikirdeyim yani doğum günü kutlayınca insan hani dinden çıkmaz yani veya büyük bir günah işlemiş olmaz işte bu dönem doğum günlerinin önemsendiği bir çağdayız biz ve bir insanın işte yeni yaşını kutlayabilirsin hani bunda bir sakınca yok bizim evimizde öyle bir kültür yok hiç olmadı ama hani çocuklar küçükken böyle mahzun olmasınlar. Bütün arkadaşların doğum günleri var. İşte onlarla da e, böyle bir ne bileyim yani küçük bir hediye alıp işte bak bugün sen 8 yaşına giriyorsun falan. Aynı zamanda motive edici bir tarafı da var. Neyse. Yaptık. Arkadaşlar Efendimiz de kutlamıştır dedi. Eee ve delil olarak şunu gösterdi. Peygamber Efendimiz'e işte neden pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak değerlidir? Bunu açıklarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi benim doğduğum gündür diyor. Yani o yüzden pazartesi değerli. Perşembe de cumaya hazırlık. Perşembe cuma gecesi olduğu için. Şimdi arkadaşlar hemen benim zihnimde tak diye bir şey. Ee, yani bir klips açıldı sanki. Ee, şöyle düşündüm arkadaşlar tamam pazartesi günün değerli bulmuş peygamberimiz sebebi ne? Arkadaşlar ee, kendisi doğduğu için. Peki nasıl kutluyor? Nasıl kutluyor arkadaşlar? Oruç tutarak. Biz bir şeyi nasıl kutluyoruz? Biz doğum gününü yiyerek aradaki tezada bakın yani. 180 derece ters yani biz şöyle yapıyor muyuz mesela bugün e, doğduğun için sen hepimiz oruç tutalım Allah'a şükredelim işte sen de yarım gün oruç tut bugün çünkü senin doğum günün Allah'a teşekkür etmiş olursun işte sonra da şöyle iftar edelim mesela yani küçük çocuk için söylüyorum anlatabildim mi bilmiyorum yani çok değişti bizim kutlama anlayışımız işte o yüzden de o 10 günleri kaçırıyoruz biz kadınlar arkadaşlar o 10 günler çoğumuzun elinde. Efendim, yani bayram hazırlıklarıyla, temizlikle, alışverişle, yeme içme hazırlıklarıyla, ikram hazırlıklarıyla. E, eskiden ben dikiş dikerdim, işte çocukların e, bayramlıklarını son gece böyle bitirmeye çalışırdım. E, hatta bazen bayram sabahına kadar e, oturup böyle düğmelerini, iyiliklerini falan son gece yapardım. Yani bunlarla geçiyor. Ee, ne yapalım şimdi ne diyorsunuz hocam dediğinizi duyar gibiyim. Ee, zaman yönetiminde arkadaşlar bahsetmiştim zaman yönetimiyle ilgili e, o işin uzmanı değilim ama onu da bana anlattırdılar. Yani bakın bu çok laf konuşmak insanı nerelere getiriyor. Ee, orada söylediğim bir şeyi size tekrarlayayım. Ben de bunu e, zaman yönetimi çalışmış bir arkadaşımdan duymuştum. Ee, zamanınız gerçekten size yetmediğinde üst üste bindirin bazı şeyleri. Yani siz mesela hem dikiş dikmeniz gerekiyor e, ama hem de e, o günü ibadetle de geçirmek istiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar dikiş dikerken zikir çekebilirsin. Dikiş dikerken bir dua ezberleyebilirsin. Şuraya koy duayı, yazılı bir duayı veya bir ayeti. Efendim oraya ara ara baka baka baka onu ezberlersin yani elinde bazı işler yaparken. Yani üst, ne yapın edin arkadaşlar oraya getireceğim sözü. Bu on günlerin kıymetini bilin. E efendim Zilhicce'nin on günü yaklaşıyor değil mi? İşte eyyamul malumat ash-Zilhicce yani Zilhiccenin ilk 10 günü veya eyyamul ahirdir. Kurban kesilen günlerdir. Zira Zilhiccenin ilk 10 günü ahirinde vakti haç, Arefe ve Kurban Bayramı olduğundan dolayı halkın bunları bilmeye şevki vardır. Yani e, zilhicce'nin 10 gününün bitiminde haç başlıyor, Aref Arafat oluyor, Arafat Vakfesi vuku buluyor ve kurban bayramı oluyor. Dolayısıyla burada bir şey var yani adeta o 10 günle sizi Cenab-ı Hak oraya adeta hazırlıyor. Ve binaenaleyh beyinlerinde, beyinlerinde dediği buradaki beyin değil arkadaşlar, halk arasında. Halkın arasında çok bilinen bir gündür bu 10 gün, malumdur. Bu sebeple İmam-ı Azam, Ebu Hanife ve İmam Şafii bu malum günlerin aşırı zilhice olduğuna kail olmuşlardır. Böyle düşünüyorlar ki Mücahid'in, Atan'ın, Katade'nin, Hasan'ın kavilleri ve Said bin Cübeyr'in İbni Abbas'tan rivayetidir. Yani bir de dayanakları var zilhicinin ilk 10 günü olduğuna dair bu eyyam-ı malumatın. Bu surette bu eyyam malumatın kurbana zarf olması yevmi nahir yani kurban bayramı günü olan 10. gün itibariyle demektir. Halbuki kurban bayramın yalnız birinci günü değil ikinci ve üçüncü günleri de kesilebildiğinden bu üç gün eyyam nahir namıyla maruftur ve şu halde kurban kesilmek için malum olan günler bu eyyam nahir ile tefsir edilmek lazım gelir. Yani kendisi de ne düşünüyor? E, malum günler kurban kesilen günlerdir diye düşünüyor. Bunun için İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed eyyam-ı malumatın eyyam-ı nahirden ibaret olduğuna kail olmuşlardır ki muhtar olan da Budur diyor Yani burada bir ihtilaftan bahsediyor ama başka tefsirlere de baktığımızda büyük çoğunluk işte burada da saydı zaten İmam-ı Azam, Ebu Hanife, İmam Şafi, Mücahit, Ata, Katade efendim, neyi savunuyorlar? Bunun ilk o için ilk 10 günü olduğunu savunuyorlar. Fekulu minha. Şimdi bakın daha önce arkadaşlar buraya gelene kadar ifadeler gayip ifadelerdi. Yani hatırla İbrahim için biz orayı hazırladık niçin? İnsanlar uzaklarda insanlara haccı ilan et, insanlar uzaklardan gelsinler kendi gelsinler. Bakın gıyap sigası, gayip sigası. Efendim gelsinler kendilerine olan menfaatleri orada gözlemlesinler. Allah'ın ismini ansınlar kurbanlarının üzerine kurbanlarını kessinler falan. Sonra emri hazira döndü, muhataba döndü şimdi. Fekulu minha ve o kurbanlıklardan yesinler, yiyin. Afedersin, yesinler değil. Bakın öyle geldi geldi. Şimdi yiyin diyor. Görülüyor ki burada gıyaptan hitaba iltifat dönüş vardır. Buna e, iltifat sanatı deniyor. Bununla hitap Resulullah'a ve ümmetine tahvil olunmuştur. Şüphe yok ki Hz. İbrahim zamanında kesilen kurbanlardan ümmeti Muhammed'in yemesi ve yedirmesi tasavvur olunamaz. Yani burada Fekulu'daki hitap İbrahim Aleyhisselam dönemine değil. E, bu vahyin muhatabı olan Hz. Muhammed ve onunla beraber iman edenlere sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halde buradaki faanın Fekulu'nun başındaki F harfi arkadaşlar bir icazı hazif ifade eden fa ifasıha olduğu anlaşılır. Binaneli manada şu olur. İmdi ya Muhammed ve ümmeti siz de o günlerde kurbanlarınıza İsmullah'ı zikrediniz ve onlardan yiyiniz ve at emul fakir ve muhtaç olan sıkılmışa itham edin. e şey, e, it ediniz, itam yedirin demek. Yemek emri ibaha, itam emri vücub içindir. Şimdi bakın o yüzden arkadaşlar bazıları böyle meal okuyup hemen oradan ahkam üretmeye kalkışıyorlar ya bu da çok büyük cesaret, Yani nasıl diyeyim cahil cesareti. Arkadaşlar meal okuyarak siz ha demek ki bu farzmış, demek ki bu harammış diyemezsiniz. Çünkü her emir ifadesi vücub, her emir lafzı vücub ifade etmiyor. Yani bunu mutlaka yapacaksınız. Bu size farz Arzır anlamına gelmiyor. Bakın burada şimdi iki tane emir e, peş peşe geldi. Fekulu minha o kurbanlıklardan yiyin ve at emulba isel ve zor durumda olan muhtaçlara da yedirin. İki tane emir. Biri yiyin, biri yedirin. Bakın ne dedi Elmalham yazır. Yemek emri ibaha itam emri vucub içindir. Yani buradaki yiyin yiyebilirsiniz demektir. Kendi kestiğiniz kurbandan kendiniz yiyebilirsiniz demektir. Yedirin ise vücut ifade ediyor. Bunun bir kısmını mutlaka fukaraya dağıtmalısınız demektir. Yani kurban bayramı kurbanından sahibinin yemesi caizdir. Bir miktarını fukaraya itham, fukarayı yedirmek vaciptir. Mendup olan, yani burada da bir ölçü koymuş atalarımız, benim babam rahmetli, çok kurban keserdi. Yani hem kendi kurbanını keserdi, hem konu komşunun tanıdıkların kurbanını keserdi. Ve e, biz de ona yardım ederdik. Yani ben babama yardım ederdim kurban keserken. Efendim, e, psikolojimiz de pert olmadı yani. Kur, e, çok, hani 4-5 yaşında değildim. Tabii ki yardım edebilecek yaşlıydım ama 8-10 yaşından itibaren yani hep yardım ettiğimi Hatırlıyorum işte kurbanın tutulması, hazırlanması, işte orada parçalanırken tabakların, tasların, sinirlerin getirip götürülmesi vesaire. Şimdi bakın bu usule göre yapardı babam da Mendup olan bir sülüsünü kendisiyle ailesi, bir sülüsünü ahibbası, bir sülüsünü de fukara için ayırmaktır. Sülüs dediği üçte bir. Yani kurbanın etini üç'e bölecek diyor. Üçte birini kendisi ve ailesi için ayıracak. Üçte birini ahibba nedir dostları. Yani... Varlıklı da olsalar konu komşusu devamlı gidip geldiği görüştüğü insanlar onlara dağıtacak. Üçte birinde fakirlere dağıtacak. Ancak zikri gelecek olan nezir kurbanlarından sahibinin yemesi caiz olmaz. Bunu biliyorsunuz adak kurbanından sahibi ve onunla birlikte yaşayan yani o evde yaşayanlar yiyemez. Sonra 29. ayete geçti. Tümmel yaktu tefefehum. tabii biz şu anda burada. E, hacdaki kurbandan bahsediyoruz. Yani hac ibadetinden bahsediyoruz hala. Hacda kesilen kurbandan bahsediyoruz. Fümmel yaktuğu tefefehum sonra kirlerini izale etsinler. Yani menasiki edadan sonra yani hacın bütün görevlerini yerine getirdikten sonra tırnaklarını kesmek, bıyığını, sakalını düzeltmek, koltuklarını yolmak, başını ve kasığını tıraş etmek gibi temizlenmeye müteallik ihtiyaçlarını kaza etsinler. Yani ihramlar çıktıkları için artık vücut temizliklerini de bu şekilde yapabilirler. Vel yufu nüzurahum ve nezirlerini ifa etsinler. Vel yattavvefu bil beytil atik ve o atik beyti. Şimdi atik kavramını yani Kabe'nin sıfatı olarak burada geçen atik kavramını epey bir güzel açıklayacak ama o haftaya kalacak zannediyorum. Atik olan o beyti tavaf etsinler. Yani Kabe'yi tekrar tekrar dolaşsınlar. Şimdi burada velyatta ve fu'da tavaf kelimesi geçiyor. Bir tavaf yedi şart. Bir şart bir dolaşımdır. Yedi şartın dördü farz, üçü vaciptir. Cumhur-ı müfessirin demişlerdir ki buradaki tavaftan murat, haccın erkanından olan tavaf ifaza, nam diğerle diyar ile ziyarettir. Yani haccın farzından olan ilk gidişte yaptığınız ziyaret tavafıdır. Tehallülün tamamı bununladır. Yani bu tavaf yapılmadan, ihramdan çıkılmaz. Kirlerin izalesi manasına kazayı tefes buna mukaren olur. Vavd tertibe delalet etmediği için bunun kazayı tefesten sonra yapılmasını iktiza etmez. Yani burada tamamen arkadaşlar fıkhi açıdan hangi sırayla bunları yapacağını sadece gidecek olanın hangi sırayla bunları yapacağını anlatıyor ki buraya hiç takılmayın. Hacca gideceğiniz zaman oturun arkadaşlar bilhassa e, arkadaşlarımızın çok kıymetli eserleri var tecrübe sahibi olan arkadaşlarımızın Ahmet Özel Hoca'nın da Hacı e, Hacı Hac rehberi olarak yazdığı bir kitabı var e, yani sizin hangisi kolayınıza gelirse Selva Özelbaş hocamız da yazdı çok defalar gittiği götürdüğü için kendisi görevli olarak efendim onların hepsinden istifade edebilirsiniz gitmeden önce mutlaka satır satır okuyun ve o da yetmez arkadaşlar benim size tavsiyem güvenilir bir şekilde ki burada en güvenilir yani bunu bu adresten konuştuğum için ben onların mensubu olduğu için söylemiyorum diyanetle ve onun rehberliğinde yani diyanetle gitmeseniz bile mutlaka diyanetten bir rehberlik hizmeti alan bir turla herhangi bir şekilde efendim gitmelisiniz başınız yani şunu bilin arkadaşlar hac da Kaldığınız otelden, o otelin bir takım konforlarından veya size sunulacak işte klimalı otobüsler şunlar bunlardan hepsinden hepsinden daha önemlisi size rehberlik edecek olan kişidir. Delilinizdir yani sizi delalet edecek götürecek tavafınızı yaptıracak sayenizi yaptıracak şeytanınızı taşlatacak Arafat'a çıkaracak buradaki bütün görevleri size öğretecek yapıp yapmadığınızı kontrol edecek bakın arkadaşlar öyle sorular geliyor ki biz bir hanım şey dedi e, hacca gitmiş. İhrama girmiş işte. İhramdan çıkarken saçını kesmemiş arkadaşlar. Gelmiş, bir sene geçmiş. Hala ihramda sayılıyor biliyor musunuz? İhram yasakları devam ediyor. Yani onları Dinişleri Yüksek Kurulu'na yönlendiriyoruz. Ben zaten fetva konusunda çok itibar edeceğiniz bir kişi değilim. Dolayısıyla arkadaşlar yani en önemli hacda benim kanaatim en büyük konfor, en önemli unsur. Ee, size rehberlik edecek olan kişinin e, sizi e, çok iyi bir şekilde yönlendirmesi ve kontrol etmesidir. Neyi nasıl yaptığınızı kontrol etmesidir. Yani kitabı bilginiz bile yetmez. Ben de gitsem şimdi ben de rehbere tabi olmam gerekir. Onun için insanın sadece okuyarak böyle içinden çıkabileceği bir konu olmadığını düşünüyorum. Çünkü değişen şartlara göre, oradaki izdiham, oradaki şartlara göre alınacak tavır değiştiği için ve farklı farklı mezheplerin görüşlerinden istifade ederek maslahata en uygun olan şekli buldukları için hocalarımız onlara tabi olmak gerekir. Efendim e, Lakin zikirdeki tertibe nazaran bu tavafın kazayı teves tefes kazaayı tefes dediği vücuttan kirlerin giderilmesinden sonra olması zihne tebaül ediyor yani ayetteki sıralamaya bakarsak sanki ilk önce e, temizlikler yapılacak ihramdan çıkılacak sonra tavaf edilecek gibi o, e, böyle tebadül ediyor zihne ve tavafı ziyaret ihram ve vakfe gibi haç mefhumunda dahil bulunduğu için bazıları bunu tavafı sader denilen yani bu ayette geçen vel yattav vefu emrenin veda tavafı olduğunu e, hamletmişler böyle yorumlamışlar ki afaki için vaciptir ve, ve, veda tavafı yani dışarıdan gelenler Mekke'ye dışarıdan gelenler için bunun tam mukabilide tavafı kudumdur Ziyaret tavafıdır ki ilk varıldığı vakit yapılır. Bu üç tavafın gayrı olarak da her zaman arzu edildiği kadar nafile tavaflar da yapılabilir. Kabe'ye Beyt-i Atik denilmesinin veçine gelince... Gelebildik, haftaya bırakmayacağız inşallah çünkü bir 5-6 dakikamız var. Bunda birkaç mana vardır diyor. Bir, atik lisanımıza da meşhur olduğu üzere kadim manasına gelir. Eski demek yani ama buradaki eski kıymetli bir eski yani antika anlamında. Evvel zamandan kalma demektir. Gerçi biz bazen bu manada eski tabirini de kullanırız. Lakin eski daha ziyade halak yani köhne ve harap mefhumunu ifade eder. Yani eski kelimesi olumsuzluk taşıyan bir mana. Halbuki atik ve kadim köhne demek değildir. Antika demektir. Değerli demektir. Efem Ali Imran suresi 96. ayette inne evvela beitin rubi nasi bir bekte mübareke. Yani insanlık için yeryüzünde ilk kurulmuş ev Mekke'deki e, mübarek beiddir. E, ayetinin ifadesine nazaran Kabe muazzama ruhi zeminde yani yeryüzünde mevcut maabetlerin en kadimi en eskisi olmak itibarıyla Atik tesmihi edilmiştir. Yani burada velayet davu ve bil beytil atik ayetinde e, beyt yani Kabe'ye atik denmesinin sebebi bir birinci yorum çok eski ve çok kıymetli manasında çok eski olduğu içindir diyor. İkincisi atik sure-i İsra'nın ahirinde bu da İsra suresi 111. ayette beyan olunduğu üzere ıtlak gibi ceyyid ve muteber manasına gelir ki birinci mananın lazımıdır. Bu manaca beyt atik, beyt-i şerif ve mükerrem demektir yani kıymetli, şerefli, üstün demektir. Nitekim Beytül Haram dahi denilir. Bu mana Beytül Haram yani içinde işte herhangi bir canlıya asla zarar verilemeyeceği için kan dökmek, zarar vermek, rahatsız etmek, taciz her türlüyle yasaklandığı için Beytül Haram deniyor. Bu mana Sahip bin Cübeyr'den menkuldür diyor. Atik'in yani şerefli anlamına geldiği. Üçüncüsü atik, azat ve hür manasına gelir. Kabe-i Muazzama da cebabirenin tasallutundan azade olduğu için yani zorbaların tasallutundan korunmuş olduğu için atik tesmih edilmiştir. Şimdi burada yazacaklarınızı tahmin ediyorum ama yazmayın arkadaşlar. Yazmayın. Ee, biz bunları anlamaya çalışalım. Ee, ve kendi e, yorumlarımızı Arkadaşlar e, iyice düşündükten sonra yani bilgiye dayalı olmalıdır fikir. Fikir bilgiye dayalı olmadığında arkadaşlar zan demektir. Ve zanla konuşmak yasaklanmıştır. Onun için e, çok iyi e, düşünerek tartarak e, özellikle kıymetli şeyler hakkında konuşuyorsak yani oruç hakkında, kurban hakkında ramazan hakkında işte zilicinin on günü hakkında, kabe hakkında yani namaz hakkında cemaat hakkında, cami hakkında e, imam hakkında sarık hakkında bakın bunlar şey ağırdır arkadaşlar yani bugün yeryüzünde siz herhangi bir yerde bir sarık gördüğünüzde o sihlerin sarıkları zaten ayırt ediliyor yani bir İslam sarığından bahsediyorum bir minare gördüğünüzde ne geliyor aklınıza yani ben eşime veya bir tesettür gördüğünüzde işte bir, bir hatıram var hep onu anlatıyorum New York'ta böyle kısa bir süre kaldık orada yürürken caddede oradaki caddeler çok geniş ve çok trafik var caddenin karşı tarafından birisi Esselamu Aleyküm diye bize bağırıyor eşime dedim ki bu selamı bizim hürmetimize alıyorsunuz yani ne bilsin ki adam senin Müslüman olduğunu ben, benden bildi benden bildi senin Müslüman olduğunu onun için arkadaşlar ee, işte tesettüre başörtüsüne bunlara yönelik bunların uygulayıcılarına yönelik mesela benim şimdi Müslüman arkadaşlarım yani hepinin herkes Müslüman da hani daha böyle bilinçli hassas dikkatli Müslüman arkadaşlarım da bile işte canım yani tesettür de her şey demek değil falan gibi böyle tesettürün değerini düşüren ifadeler duyuyorum bazen çok üzülüyorum arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Yani işte Kabe'yi yönetenler bir takım yanlışlar yapıyorlar, siyasi, sosyal yanlışlar yapıyorlar. O yanlışlardan ötürü işte böyle e, böyle daha rahat konuşmak yani Kabe hakkında, hac hakkında daha rahat konuşmak. Yani tesettürü taşıyanlar bir takım yanlışlar yapıyorlar. Bundan dolayı tesettür hakkında ileri geri konuşmak. Bunu yapmamalıyız arkadaşlar. Bunlar İslam'ın şeyleridir. Şey ayrıdır. Evet şahısları eleştiriyoruz, tesettürü eleştirmiyoruz, camiyi eleştirmiyoruz, i̇mamı, oradaki o imamı biz, o kişiyi eleştiriyoruz. Yoksa onun sarığını, cübbesini, kıldırdığı namazı eleştirmiyoruz diyeceksiniz. Ama bunlar birikiyor arkadaşlar, duyuluyor, çoluğumuz çocuğumuz bunları duyuyor devamlı ve zihinlerinde nasıl bir izlenim oluşturduğunu. Ee, buna da hassasiyetinizi rica ediyorum. Efendim buradaki Kabe Cebabire'nin tasallutundan azade olduğu için ona atik denmiştir. Bu mana bir hadis-i şerifte meşhurdur. Diyor ki hadis-i şerifte Efendimiz el, e, Kabe e, Allah Teala Beyte El Atik diye tesmiye etti. Öyle isimlendirdi. Çünkü onu Cebabire'den azade kıldı da Cebabir burada zorba demek arkadaşlar. Ona asla bir cebbar galebe edemedi. Bu hadisi Buhari tarihinde ve i̇bn Cerir ve Taberani ve daha başkaları İbn-i Zübeyir'den tahric etmiş. Tirmizi hasendir demiş, Hak, hakim e, sahih demiş, e, İbn ebi Necih ile Katade de bu manayla tefsir etmişlerdir. Fil hakika bir zamanlar tübba hedim etmek istemiş. Tübba bir halkın adı kabeyi yıkmak istemiş felce uğramış vazgeçmesi tavsiye edilmiş binaneli bırakmış iyileşmiş tazimen bir örtüyle iksa etmiş kabe'ye ilk örtü bu şekilde örtülmüş sonraları ebrehe de fil vakasıyla musap olmuş yani belaya düşar olmuş gerçi haccı çikti. İslam tarihinde. Lakin onun kastı beyte tasallüt değil. Abdullah bin Zübeyir'i oradan çıkarmaktı. Sonra Abdullah bin Zubeyir e, isyan etmişti. Efendim sonra onu bina etti tekrar Kabe'yi. Karamita'nın hacer Esved'i birkaç seneler alıp götürmüş olmaları da bu kabilden olmak gerektir. Ahir zamanda Habeş tarafından hedmedilip taşları denize atılacağına dair rivayet edilen bir hadis mazmunu da sahih olduğuna göre kıyamet alametlerinden sayılmıştır diyor. Mücahit Kimsenin mülkü olmadığından dolayı hürrül asıl, yani Kabe kimsenin mülkü değildir, bizatihi aslı itibarıyla hürdür manasına atik dendiğini söylemiştir. Bazıları da atik, muatik manasındadır. Yani hacc boyunlarını ateşten azat ettiği için. Muatik köle azade edene deniyor. Kabe kendisine hacc edenleri cehennemden azat ettiği için bu isim verilmiş denmiş. Yani neden Kabe'ye atik dendiğinin yorumlarını okuyor. Olduk. Şimdi bu izahattan anlaşılır ki beyt Atik ünvanı bu manaların hepsine kabil bir surette tercüme edilemeyeceği cihetle aynen muhafaza edilmesi lazım gelir. Yani biz diyor tercüme ederken beyt Atik işte eski beyt mi diyelim, antika beyt mi diyelim, işte insanı hürriyetine kavuşturan beyt mi diyelim. Çünkü böyle dediğimizde bütün bu manalardan birini tercih etmiş ötekileri dışarıda bırakmış oluyoruz. O yüzden tercüme eder. Derken, eğer birçok manaya geliyorsa bir kelime o kelimeyi olduğu gibi muhafaza etmek gerekir diyor. Elm Allah'ım diyezlerin üslubu bu, bu tepsirde arkadaşlar. Son saniyelerimiz e, 30. ayet kelimeye geldi.